Ey tane Ravji bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ben Ebû Cendeh. Bu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emrettiği ve vasiyeti. Allah'a sonsuz şanı senalar olsun ki o bizi bir ateş kulunun kenarındayken çekip aldı ve bize tevhidi ve İslam'ı öğretti. Bize hak yoldan sapmayalım diye Kur'an'ı indirdi ve en güzel yola sahip olan son nebesi Muhammed Aleyhissalatu vesselam gönderdi. Ve indirdiği kitabında bizlere emirlerini ve ona nasıl ibadet edeceğimizi bildirdi. Nasıl ki iman, namaz, oruç, hac gibi ibadetleri farz ise bize cihadı da farz Allah yolundan ve mazlum erkekler kadınlar ve çocuklar için savaşmamızı ve yeryüzünden fitne ve şirki, insanların çıkardıkları kanun ve sistemleri kaldırıp yerine hiçbir beşere zulmedilmeyen, Eksiksiz, hak ve temiz olan Allah'ın kanunlarını koymamız ve onunla hükmetmemiz için bize savaş emretti. Biz de Allah'ın lütfuyla gücümüzün yettiği salih hamleleri yapmaya ve Allah'ı razı etmeye çalışıyoruz. Şüphesiz Allah Süleyman ve S.A. şöyle buyuruyor. Allah'a yaklaşmada vesileler edinin ve Allah yolunda cihad edin. <gülüyor> Allah, cihadı kendine yaklaştıran vesileler sınıfının en üstü olarak açıklıyor. Ve yine şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Allah'a ve resuluna iman edersiniz ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad Eğer bilirseniz bunlar sizin için daha sayılıdır. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok hoş meskenlere koyar. İşte bu çok büyük kurtuluştur. <gülüyor> Biz de ancak Allah'ın bu emirlerini yerine getirmeye çalışarak, Allah'ın rahmetini ümit edip bizi o dehşetli kıyamet günü ve çılgınca yanan cehennem ateşinden korumasını umuyoruz. Ve Allah bize şöyle müjde veriyor. Muhakkak ki iman edenler ve Allah yolunda hicret edip cihar edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini ümit ederler. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Allah, kurtuluşun, hayrın ve şerrin, iyinin ve kötünün, haramın ve helalin, imanın ve küfrün, kısacası... Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık dediği gibi her şeyi bildirdi. Eğer gerektiğinde cihada çıkmazsak zaten şu anda gerekli. Çünkü Müslümanların kurtarılmış bir bölgeleri ve güvende olacakları bir devletleri yok. Yeryüzü fitne ve fesat, şirk ve küfür dolu. Zulümler ayyuka çıkmış, hundağındaki ağzı süt kokan bebekler daha annesine doymadan vahşiyecekler seyredilirken, Müslümanlara sırf Rabbim Allah'tır dedikleri için işkence bu zulümlerin envair türlüsü isabet ederken, Namuslar, ırzlar talan edilirken ve en önemlisi Allah'ın diniyle alay edilirken biz oturursak Allah bizi azaplandırır. Eğer cihada çıkmazsak Allah bize şöyle diyor. Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda topluca cihada çıkın denildiği zaman olduğunuz yere ağırlaştınız ve çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat iyi bilin ki dünya hayatının menfaati ahiretin yanında pek hazır. Eğer cihada çıkmazsanız Allah sizi pek elimli bir azap ile cezalandırır ve yerinize başka bir kavim getirir hem ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve yine güzel Rabbimiz bize şöyle öğüt veriyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah bize sadıklarla yani Allah'a verdikleri sözler sadık olanlarla birlikte olmamızı söylüyor. Peki kimdir bu sadıklar ve sıklıklar? Bunu yine Allah... Sübhanehu ve Teala kitabında şöyle açıklıyor. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte onlar gerçekten sadık olanlardır. Başka bir ayette ise şöyle buyuruyor. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adalını yerine getirdi ve şehit oldu. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Fakat onlar, bir, o, fakat onlar hiçbir şekilde verdikleri sözü değiştirmediler. Allah subhanehu ve teala sırtlıkları sözünde duranları böyle açıklıyor. Çünkü biz kâle belada Rabbimize söz verdik. Yalnız O'na ibadet edeceğimize ve O'na hiçbir şekilde şirk koşmayacağımıza gerekirse bu uğurda malımızı ve canımızı seve seve feda edeceğimize söz verdik. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam akabede aynı şekilde söz aldı. Asap ona Allah yolunda ölüm üzere biat etti ve bu biat hala geçerli. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yaşasaydı aynı şekilde biat olacaktı bizden çocuklarımızı, mallarımızı ve canlarımızı Allah ve Resulü yolunda harcamamızı isteyecekti. Ve bunlara itaat etmeseydik kafirlerden olacaktık. Ama şu bir gerçek ki Allah Resulün şu anda yaşamaması onun getirdiklerini onun sünnetini onun emir ve yasaklarını iptal etmez. Akabe'deki o hala geçerlidir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Muhammed ise ancak bir peygamberdir. Ondan önce de şüphesiz peygamberler geriyip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse Topuklarınız üzerinde gerisin geriye küfre mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde gerisin geri dönerse o takdirde Allah'a asla en ufak zarar veremez. Allah ise şükredenleri mükafatlandıracaktır. İnşallah Rabbim bizleri bu sadıklar topluluğundan ayırmaz ve bizi onlarla beraber haşreder. İşte buradaki bütün mücahitler de böyle Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteriyorlar. Biz de onlarla birlikteyiz hamdolsun. Biz ve diğer mücahitler sadece vesilelere tutunluduruz. Ve Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve Rahman olan Allah, fethin ve zaferin kendi katında olduğunu söylüyor. Ve onu dilediğine ve dilediği zamanda vereceğini de söylüyor. Yoksa güç bakımından, sayı bakımından ve silah bakımından çok sayısız. Bizim üstünlüğümüz ise tatvaamız ve Allah'a olan imanımız. Çünkü müminlerin velisi Allah'tır, kafirlerin velisi ise yoktur. Geçmişten bu zamana bu hep böyle olmuştur. İman edenler her zaman azınlık ve güçsüz, firavunlar ise çoğunluk ve güçlü olmuştur. Ama Allah'ın yardımıyla nice azınlık gruplar, çoğunluk gruplara galip gelmiştir. Ama bu dünyadaki galibiyet olan zafer ile ama ahiretteki galibiyet olan şehadet ve cennet ile. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi. Bu din garip gelmiştir, garip gidecektir. Ne mutlu o, bir, o gariplere. Başka bir hadiste bu din kıyamete kadar devam edecektir. Ve bu dinin devam etmesi için ümmetinden az bir gurur, kınanmalarına rağmen cihad edecektir. İnşallah biz de bu azınlık ve gariplerden oluruz. Anneme, babama, eşim çocuklarıma. Hepinizi kendine verilen emanetlerin eksilmediği ve kaybolmadığı Allah'a emanet Gücünüzün yettiği kadar İslam ve tevhid üzere yaşayın. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını insanlara vermeyin. Çünkü Allah, şirki asla bağışlamayacağını o. Kur'an ve sahih sünnetle amel edin. Nereden geldiğini bilmediğiniz şeylerle amel etmeyin. Yoksa Allah'a karşı bir deliliniz olmaz ve Allah'a hesap veremezsiniz. Allah'ın izniyle eğer şehit olursam size şefaat ya, ya. ederim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehidin ailesinden yetmiş kişiye şefaat edeceğini söylüyor. Anneciğim ve babacığım siz beni çok güzel yetiştirdiniz. Üzerime titrediniz. Siz bana küçükken merhamet edip yetiştirdiğiniz gibi Allah da size merhamet etsin ve sizi bağışlasın. Ey eşim sana vasiyetim ise hem kendini hem de çocuklarımızı iman, tevhid ve cihat üzere yetiştirmendir. Onlara ve kendini tağuttan ve şirkten sakındır. Ve sapık fırka ve akımlardan da sakındır. Bu sapık fırkaların şu anda en yaygın olanları kafirleri bile tekstil etmeye mürciye ve sahabelere ve Allah Resulü'nün temiz hanımlarına laf atan ve bazı salih sahabeleri Rab edinen Şia ve şu anda yine yaygın olan ümmeti i Vahdet adı altında birleştirmeye söyleyerek insanları Şia'laştırmaya çalışan bir fırka ve akıllarını Resulullah'ın sünnetinden ve ilimden üstün tutan mutezile ve Resulullah'ı ve sünnetini tamamen inkar eden mealci tayfelerdir. Bunlardan kendinizi ve çocuklarımızı seçin Allah kitabında övülmüş peygamberlerinden Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına vasiyetini şöyle açıklıyor. Yoksa siz Yakup'a ölüp gelip ölüm geldiği zaman yanında mıydınız? O zaman oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Oğulları da senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha yani Allah'a ibadet edeceğiz. Zaten biz ona teslim olan kimseleriz dediler. Bunlar gerçekten gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız da sizledir. Ve siz onların yapmak dolduklarından sual olunmayacaksınız. Ve ben de diyorum ki benden sonra Allah'ın ve Resulünün, ashabının ve selefi salihinin yani bizden önce iman etmiş ve imanlarına şirk bulaştırmamış olan müminlerin yoluna uyun. Ve Allah'a asla hiçbir şey ortak koşmayın. Kur'an'la ve sahih sünnetle amel edin. Ehli hadis olun. Ben de ümmetten biriyim ve gelip geçmekteyim. Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız ise sizledir. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Ve ben sadece ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun. Onun üzerine sert, şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve emranıysa yapan melekler vardır. Ayeti gereğince sizi ateşten sakındırmaya çalıştım. Ve o melekleri emredilen emir ise azattır. <gülüyor> ve şunu bilin ki her şey Allah'ın elindedir. Ölüm ve yaşam, yaratma ve rızık verme, kısacası her şey bir yaprağın düşmesinden bir karıncanın rızıklandırılmasına kadar. Biz burada mer mermilerin ve bombaların altında olduğumuz için değil, bilakis Allah'ın dilediği anda ve dilediği yerde ölüm bize gelecektir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hem vadesi belli olan bir yazı ve bir kader olarak Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin ölmesi mümkün değildir. Ve başka bir ayette de ki evlerinizde bile bulunsaydınız üzerlerine ölüm yazılmış olanlar evlerinden çıkartılır öldürülecekleri yere ulaştırılırlardı. Ve başka bir ayette ve onlar ki savaşa gitmeyip evlerinde oturdukları halde şehit olan kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi yani evlerinde otursalardı öldürülmezlerdi dediler. De ki, eğer iddianızda doğru kimselerseniz haydi kendinizden ölümü defedin. Rabbimizin kelamı çok açık anlaşılıyor ki, her şey onun elindedir. Biz ona güvenip dayandık ve ona tevekkül ettik. Ölüm ve yaşam onun elindedir. Evimizde olsak da, savaşın en kızgın yerinde de olsak, ancak Allah bize ölümü yazdıysa öleceğiz. Biz buna iman ettik. Ölürsem burada olduğum için değil, Allah dilediği için öleceğim. İnşallah şehit olarak öleceğim. Çocuğumun birini çocuğumun birine doyamadım. Birini ise hiç görmedim. Ama şunu biliyorum ki Allah'ın bizim için katında hazırladığı çok daha güzeldi. Ve bunların karşılığını bize kat kat verecektir. Siz beni seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Ama bizim sevgimiz Allah ve Resulü ve onun yorumdan daha üstün olamaz. Allah subhane ve teala Tevbe suresi 24. ayette eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, aşiretiniz, eşleriniz, çocuklarınız ve hoşunuza giden meskenler batmasından korktunuz ticaretiniz Allah'tan Resul'ünden ve on yıldan cihattan selin Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah baskılar topluluğuna hidayet etmez. Ve tekrar hepinizi verilen emanetlerin eksilmediği ve kaybolmadığı rahman, ola, rahman olan Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kelimelerin soru alemlerin Rabbine ham olsun.